94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Program partnerim Rauf bugün hasta. Buradan geçmiş olsun demiş olayım bir kez daha. Haftaya da destek yayını olduğu için sizlerle birlikte olmayacağız ama ondan sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Bugün Diğer Kam'da Dünya'dan ve Türkiye'den sosyal fayda haberleri üzerinden ilerleyeceğiz. Neler oluyor, neler bitiyor, ne tür yasalar çıkıyor, ne tür değişiklikler var ya da sivil toplum ya da kurumlar ne tür etkinlikler yaptılar, ne tür kampanyalar başladı ve Bunların sosyal dünya e, sosyal fayda dünyasına etkileri neler oldu neler olacak üzerinde konuşacağız dönem dönem bu türden haberler programını diğer kamda yapıyoruz tıpkı kampanya haberlerini verdiğimiz ya da kampanyaları incelediğimiz veya bu alanın teorisi üzerine konuştuğumuz iyi örnekler yaptığımız programlar gibi. Peki nereden başlasak? Bugünkü gündemimizde daha çok Türkiye var. Ee, genelde dünyayla Türkiye'ye baktığımız zaman sosyal fayda dünyasında dünyadan haberler daha ağırlıklı oluyordu. Ama bu sefer Türkiye e, daha öncelikli bir yer tutacak. Özellikle e, bir takım gazetelerde son zamanlarda gördüğümüz ilginç haberler var. İlginç kampanyalar ve ilginç projeler başladı. Bunların haberlerini vereceğiz. İlk haberimiz ise pek de keyifli olmayan bir haber Şöyle ki bugün tarihli cumhuriyetten bir haber bu İçişleri Bakanlığı sivillerin yıllık mermi hakkını 200'den 1000'e çıkardı. Sivil yurttaşlara tanınan yıllık 200 adet olan mermi kullanım yani istihkak hakkı 15 Mart 2018 tarihi itibarıyla 1000 adet mermiye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu genelge, genelgesiyle beraber ciddi bir silahlanmada bireysel silahlanmada tekrardan kullanıldı artışa doğru gidilebileceği düşünülüyor. Bireysel silahlanmaya karşı hem Türkiye'de hem dünyada onlarca kampanya yapılıyor. Bu kampanyaların sürekliliği e, çok fazla. Fakat buna rağmen böyle bir genelge geçmesi en azından bu kampanyaları destekleyen sivil toplum kuruluşları ve bireysel silahlanmaya karşı çıkanlar açısından oldukça üzücü bir haber bu. Bu haberin nelere işaret edebileceği ise sadece sosyal fayda dünyasını değil, bütün toplumsal e, hareketleri ve bütün ...hayatımızı etkiliyor. Buradan bir başka habere geçelim. Ee, oldukça ilginç bir haber var. Sivil toplum dünyasının Türkiye'de... ...özellikle kaynak geliştirmede... ...çok yaratıcı yöntemler kullanmaya açık olmadığını... ...ya da bu yöntemleri çok fazla denemediğini... ...diğerken de sıklıkla tekrarlıyoruz. Ee, örnekler üzerinden de konuşuyoruz. Fakat bu sefer önümüzde... ...oldukça yaratıcı bir kaynak geliştirme... Ee, ...kullanımı var. Kadın girişimciler sahnede... ...Türkiye Kadın Girişimciler Derneği... gider Yeni kadın girişimcilerin destekleneceği proje 15 için yaratıcı bir kaynak geliştirme yöntemiyle sahneye çıkıyor. Uzun süredir çalışmaları devam eden ve Kagider üyelerinin rol aldığı tiyatro oyunu du duyanlar olsun. 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde BKM'de izleyici karşısına çıkacak. Bilet satış geliri Proje 15 için kullanılacak. İki ayrı gece 31 Mart gala gecesi olarak belirlenmiş. Burada bilet fiyatları daha yüksek. İkinci gece ise daha normal fiyatlarla bilet almak mümkün. Aldığınız biletlerde kadın girişimcilerin desteklenmesi için yapılacak olan Proje 15'e gidecek. Detaylı bilgi ve rezervasyon için office@kigider.org adresine başvurabilirsiniz. Ee, Keyifli bir haber oldu bu. Değişik kaynak geliştirme yöntemlerini görmek, bunların kullanıldığını görmek diğer kamda bizleri de heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Şimdi de bir rapor üzerinden bir haberimiz var. İklim değişikliğiyle yaşanan ısı artışı Akdeniz'deki canlı türlerini yok edebilir. Ee, zaten genel olarak bildiğimiz konulardan biri bu ama yayınlanan raporla beraber işin ciddiyetini de görüyoruz. Ee, WWF yani Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Doğu Anglia Üniversitesi ve James Cook Üniversitesi tarafından hazırlanan Isınan Dünyada Doğal Hayat, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri başlıklı raporuyla e, küresel düzeyde her yıl gerçekleştirilen en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati 2018 öncesinde özel bir yayın yaptı. Ee, bu raporda anlatılanlar gerçekten tüyler ürpertici. Bu arada haberimiz sivil sayfalardan. Paris İklim Anlaşmasındaki ısı artışını iki dereceyle sınırlı tutma hedefine ulaşılsa bile bu bölgelerde yani Amazon, Galapagos, Akdeniz gibi bölgelerde tür çeşitliliğinin yüzde 25'inin kaybedileceği öngörülüyor. Küresel düzeydeki artışın iki dereceyle sınırlandırılması ve türlerin yeni alanlara özgürce yer değiştirebilmeleri halinde beklenen soy tükenişleri ise yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşüyor. Ee, ancak türler yer değiştiremedikleri takdirde hayatta kalmayı ...başaramayacaklar. Akdeniz bölgesi ise ciddi risk altında Akdeniz iklim değişikliğine en fazla maruz kalan öncelikli bölgelerden biri olarak değerlendiriliyor. Artan sıcaklıkların aynı düzeyde seyreden ya da azalan yağış miktarıyla birleşmesi... ...toprak nemliliğinin azalacağı ve kuraklık koşullarının görülme olasılığının artacağı anlamına geliyor. Bu da orman yangınları riskleriyle ekosistemler, tarım ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerin artmasına neden olacak... Yılda 300 milyondan fazla ziyaretçi de Akdeniz'in kalan kaynakları üzerindeki muazzam baskıyı arttırıyor. Bu da bizi sürdürülebilir turizm kavramına da getiriyor. Ayrıca sadece kalkınma ekonomi enerji değil e, turizm meselesine de böyle bakmakta fayda var. Akdeniz'deki biyoçeşitlilik iklim değişikliğinin düşük seviyelerde kaldığı durumda bile kırganlık taşıyor. Küresel ısınma iki derece, küresel ısınma iki dereceyle sınırlandırılsa bile çoğu tür grubunun neredeyse yüzde otuzu... Tüm bitkilerin ise üçte birinden fazlası risk altında kalacak. Mevcut politikaların devamı halinde ise bölgedeki biyoçeşitliliğin ortalama olarak yaklaşık yarısı kaybedilecek. Yayılım gösterecek memeliler ve kuşların bu duruma belli oranda uyum sağlayabileceği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar habitatları halen önemli ölçüde bozulma ve parçalanmaya maruz kalmış bir bölgede bunun çok zor olacağına işaret ediyorlar. Akdeniz'de yaşayan Yeşil Deniz Kaplumbağası, iri baş Deniz Kaplumbağası ve Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası türleri uluslararası Doğa koruma birliği tarafından tehlikede, kritik tehlikede ve düşük riskli olarak sınıflandırılıyor. Bu türler iklim değişikliği tarafından ciddi ölçüde tehdit ediliyorlar. Kaplumbağalarda genellikle yuvanın daha alt takaran, daha serin kısmındaki yumurtalardan erkek yavrular çıkıyor. Sıcaklıkların artması, yumurtalardan sadece dişi yavruların çıkmasına ya da sıcaklık belli bir noktayı açtığında ...hiçbir yavrunun sağ kalamamasına sebep olabilir. Balinalar, yunuslar ve fokları kapsayan deniz memelilerin açık denizlerden kıyı sularına kadar Akdeniz'de çok çeşit, çeşitli habitatları var. Deniz memelileri aynı zamanda çevresel koşullardan ve avlarının dağılımından da büyük ölçüde etkileniyorlar. Bir yandan da özellikle Akdeniz bölgesindeki mutfak kültürünü de ilgilendiren ama Akdeniz'deki balık çeşitliliğini de bize gösteren bir şey daha. E, orkinos balıklarının çevrelerindeki sıcaklık değişimlerinden kuvvetli bir şekilde etkilenmeleri bekleniyor. Su sıcaklığındaki değişimlerin or, orkinoslar üzerinde kalp işlevlerinin, üreme faaliyetinin, yumurtlama ve larva gelişiminin, yüzme becerilerinin etkilenmesini de içeren fizyolojik sonuçları bulunuyor. Örneğin çizgili orkinos türünün gelecekteki ısınmaya ergin ve larva ...habitatını genişleterek karşılık vereceği tahmin ediliyor. Ancak e, bu karşılık ne kadar geçerli olacak? Bu türlerin ne kadarını kaybedeceğiz? Sadece bu türlerin değil, kendi yaşam alanlarımızın da ne kadarını kaybedeceğiz? Bunlar çok ciddi ve çok önemli sorular. İnsanlığın çok uzun süredir harekete geçmesi gereken e, bir konu küresel iklim değişikliği. Bu konuda adımlar atılıyor olsa da maalesef yeterli değil ve gelen her haber... Maalesef bizlere daha ciddi sonuçları olacağını önümüzdeki günlerde bu meselenin gösteriyor. Doğa Derneği'nden bir haberimiz var. E, doğa Derneği önemli doğa alanları çalıştayı e, yaptı. E, birbiriyle ilintili haberler bunlar. E, Çalıştayda Anadolu'nun her köşesinden gelmiş 80 civarında kuş gözlemcisi, kuş fotoğrafçısı ve kuş sever bir araya geldi e, ve Anadolu'nun kuş haritasını yeniden çizmek ve güncellemek üzere harekete geçtiler. E, doğa Derneği'nin Koruma Programı Koordinatörü Levent Erkol 15. yılını kutlayan derneğin kurulduğu günden bu yana önemli doğa alanları yaklaşımının Türkiye'deki en önemli temsilcisi olduğunu da belirtti. Ee, önemli bir çalıştay bu sadece kuş gözlemcilerinde değil Türkiye'deki önemli doğa alanlarının hem belirlenmesi hem korunması için politika üretmeye çalışan politika üreten kesimleri bir araya getiriyor. Ee, bu durumdayken de yani oldukça kırılgan bir dönemdeyken de yapılması son derece önemli. Diğerkem'dasınız 94.9 Açık Radyo'da e, sivil dünyadan e, sosyal fayda haberlerinden devam ediyoruz. Adalet zemini... ...de bir buluşma yapılır, yapıldı ve Türkiye'deki adalet ele alındı. Ee, çok yeni yapılmış bir buluşma, bu, buluşma küresel barışa katkıda bulunmak için... E, ...bir araya gelen akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluştu. Ee, önemli tartışmalar gerçekleşti, merak edenlerin mutlaka internetten e, arayıp sonuçlarına bakmasını öneririz... 94.9 Açık Radyo'da diğer kâmbda e, dünyadan ve Türkiye'den sosyal fayda haberleri vermeye devam edeceğiz. Ama tam bu noktaya gelmişken dünyamız için yapılmış bir şarkı dinleyelim. E, Birçok ünlünün bir araya geldiği Love Song to the Earth'ı dinleyeceğiz. Arkasından yine canlı yayında programımıza devam edeceğiz. This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now. Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow. Mm -hmm. Looking down from up on the moon is a time to my ball. Please keep it safe. It's our world. It's our world. And it's our world. Cause it's our world. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil var. Sevgili Ortam Rauf bugün hasta olduğu için bizlerle birlikte değil ama bir sonraki programda yine hep birlikte olacağız. Türkiye'den özellikle Türkiye'den ve ardından da dünyadan sosyal fayda haberlerine devam ediyoruz. Ee, birkaç tane önemli yayın haberimiz var. Bir tanesiyle başlayalım. Kader geleneksel 8 Mart karnesini yayınladı ve Türkiye yine sınıfta kaldı. Olağanüstü eşitsizlik devam ediyor. Kader 8 Mart Kadınlar Günü'nde geçtiğimiz hafta 10. kez Türkiye'nin temsilde kadın erkek eşitliği karnesini açıkladı. 2008 yılından beri Türkiye'de atama ve seçimle oluşan karar organlarında kadın oranlarına bakarak verdiği karneyi geçtiğimiz yıl o hal koşullarında istatistik yapılabilecek bir ortam olmadığı için hazırlayamamıştı ve bir manifesto yayınlamıştı Kader. Şimdi bir kez daha bu karne yayınlandı ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki yokluğunu bir kez daha gördük e, temsilde kadın erkek eşitlik karnesindeki vahim rakamlardan bazılarını söyleyelim e, milletvekillerinin sadece yüzde on üç nokta doksan biri büyükşehir belediye başkanlarının yüzde altı nokta altmış altısı rektörlerin ise yüzde dokuz virgül sıfır dokuzu kadın kadın vali oranı yüzde iki virgül dört kadın kaymakam oranı yüzde bir virgül altmış yedi illerin yüzde kırkı ...kadın milletvekiline %9,66'sı kadın muhtara sahip değil. Şirketlerin %41,5'unun yönetim kurullarında kadınlar yok. 543 milletvekilimizin 75'i kadın, 27 bakanın ise ikisi kadın... Bürokrasinin e, ciddi bir geleneği var biliyorsunuz e, koltuklarda erkekler oturuyor 26 müsteşar arasından yalnızca bir kadın ismi görebiliyoruz 81 valinin yalnızca ikisi kadın yüzdelerden daha çarpıcı bu rakamlar yerel yönetimlerde de kadınlar temsil konusunda e, bürokrasinin kadınlara kapalı olduğunu görüyorlar Türkiye Dünya Ekonomik Forumu toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında 145 ülke arasında 131. sırada diye de hatırlatalım. 8 Mart'ta yaptığımız programda da bu rakamların altını çizmiştik. Temsiliyet meselesindeki rakamlar da buna ek olmuş oldu. Emek ve Adalet Platformunun kadına karşı, kadına şiddete karşı Müslümanlar İnisiyatifi ile birlikte 9 Kasım 2017, 18 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Perşembe Söyleşileri ismindeki söyleşi dizisinden bir kitapçık haline getirildi bir kitapçık yayınlandı ve internet sitesinden paylaşıldı. Oldukça ilginç söyleşiler var. Kadın meselesini özneleriyle beraber tartışabilmek ve 2000'lerde yaşadığımız dönüşümleri sahih ve sakin bir kafayla ...konuşabilmek için yeni Türkiye'de kadın politikaları ve kadın mücadelesi üst başlığında bir dizi söyleşi hazırlamıştık diyor platformun öncüleri. Peki kitapçıkta yer alan tartışma başlıkları neler? öncesi ve sonrasıyla müftülük yasasını tartışmışlar. Zehra Yüksel, Hülya Osmanaoğlu Nebiye Arı moderatörmüş. Türkiye'deki kadın davaları konuşulmuş. Başörtüsü tartışmalarına kat kadınların çalışma hayatından bakmak konulu bir tartışma yapılmış ve Türkiye'de kadın hareketinin tarihi ve deneyimler isimler oldukça ...ilginç ve önemli isimler Aksu Bora, e, Hatice Kübra, Dirence Vahir Şen, Naciye Ertaş, e, Mualla Günas Kavuncu gibi... ...daha da sayamadığımız pek çok ismin olduğu tartışmalar bunlar. E, eğer ilgileniyorsanız mutlaka e, internet üzerinden e, indirin bakın deriz. Yeni Türkiye'de kadın politikaları ve kadın mücadelesi perşembe söyleşileri adıyla bulabilirsiniz. Bir proje haberi verelim. Daha sağlıklı nesiller için Hey Genç Harekete Geç. <gülüyor> Biraz e, tekerleme gibi ama oldukça ilginç bir proje başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diabet Vakfı, Toçev ve AstraZeneca Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilmiş bu proje. Üç yıl boyunca sürecek. E, Şubat sonunda tanıtım toplantısı yapılmıştı. Projeyle gençler arasında sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersizin önemini vurgulamak ve gençlerin yaratıcılık ...becerilerini ortaya çıkartmak... E, ...isteniyormuş. Gençlerin... ...hayatında sağlıklı beslenme bilinci... ...yaratmak bu e, toplum sağlığı... ...açısından da çok önemli. Özellikle... Belli bir e, sınıf üzerinde gençlerin hareket etmediklerini, çocukların hareket etmediklerini ve bu hareketsizliğin metabolik sendrom dahil pek çok ciddi sağlık problemine sebep olduğunu biliyoruz. O yüzden de zaten e, beslenmeyi ele alan programların çoğu özellikle gençlerde ve çocuklarda aynı zamanda hareketli yaşamı, aktif yaşamı da göz önünde tutuyor, tutmak zorunda kalıyor. Bütün bunları bir araya getiren bir proje yolu açık olsun diyoruz. İlginç bir haberimiz Diyarbakır'dan Türkiye'de ilk ...kadın semt pazarı... ...Diyarbakır Bağlar Semt Pazarı olarak... E, ...çalışıyor. Türkiye'nin ilk kadın pazarı... ...Diyarbakır Bağlar Semt Pazarı çalışanlarının... ...tamamı kadınlardan oluşuyor. Mersin'de ikincisi kurulmuş... ...fakat kısa bir süre sonra kapatılmış. Şu ana kadar... E, ...hem de ilk... ...hem ilk hem tek kadın pazarcılık çalışması... ...oldukça ilginç bir örnek. E, Diyarbakır Bağlar... ...Kadın Pazarcılar Yardımlaşma... ...ve Dayanışma <gülüyor> Derneği tarafından da... ...destekleniyor... E, Pazarcı olarak çalışan kadınların bir araya gelerek e, gerçekleştirdikleri bir inisiyatif bu. Oldukça da güzel sonuçlar almışlar. Her ne kadar kamuyla ilgilenirken bazı sorunlar yaşıyor olsalarda e, önemli bir adım e, pazar. TÜSİAD'ın televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi kapsamında İrem İnceoğlu ve Elif Akçalı tarafından gerçekleştirilen televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmasının tanıtımı yapıldı çok yeni geçtiğimiz hafta. Ee... Tüsiyat bu aralar oldukça toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli adımlar atıyor. Buna ismini değiştirmekte de dahil o haberi zaten diğer kamda vermiştik. Ee, bu araştırmada özellikle televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyette nerede olduğumuzu gösteriyor. Örneğin şöyle rakamlarımız var. Dizilerdeki ana ve yan karakterlerin sayısı dengeli görünen o ki yüzde 47 kadın yüzde 53 erkek... Ama bu karakterlerin görünürlükleri dengesiz. En çok izlenen dizilerde toplam görünürlüğün yaklaşık üçte ikisi erkek karakterlere ait. Kadın karakterler belli kalıplara sıkıştırılıyorlar. Fiziksel özellikleriyle ön plandalar. Fiziksel özellikleriyle ilgili yorumların dörtte üçü kadınlara yapılıyor. Yani erkeklerin fiziksel özelliklerine dair yorum yapılmıyor dizilerde. Her üç kadın karakterden ikisi zayıf. ...medeni durum kadınları tanımlıyor... ...erkeklerin aksine... ...kadınların yüzde yüzünün medeni durumu biliniyor... ...bu oldukça ilginç bir rakam... Ee, ...genç kadın karakter sayısı... ...genç erkek karakter sayısının... ...iki buçuk katı... ...aslında biraz önce... E, ...verdiğimiz verilerle birleştirelim... Ee, ...zayıf... ...genç kadın karakter sayısı... E, ...epey fazla... ...ebeveyn rollerinin yüzde yetmiş kadın... ...erkekler babalık rollerinde... ...görülmüyorlar... Ee, kadınlar için bile yüzde 62 oranında e, aşağılama var, kadın gibi olmak gibi kelimelerin kullanıldığı. Dizilerdeki karakterlerin her üçünden biri ev kadını, ev içi sorumluluklarında yüzde 92'si kadınların görünüyor. Kadınların iş hayatında görünürlüğü de sınırlı dizilerde yüzde 80 oranında iş dışı mekanlarda bulunuyorlar. İş içerikli söz ve eylemlerin yüzde 82'si de erkeklere ait. Şiddet ve tehdit içeren sahnelerde erkekler yüzde yetmiş dokuz görülüyor. E, ağlama ve hüzün içeren sahnelerde de kadınlar yüzde yetmiş üç görünüyor. Bütün bunlar aslında var olan prototipin olduğu gibi dizilere yansıdığını da gösteriyor. Görünen o ki dizilerimizdeki erkeklerimiz agresifler, e, kadınlarımız uysal ve hayalperestler. Agresif karakterler yüzde altmış iki ...oranında görünüyorlar. Duygusal kadın karakterlerde yüzde ee, seksen. Bu bir panelle tanıtıldı bu rapor. Rapora ulaşmak isterseniz e, internetten bakabilirsiniz. E, ama şu anda sadece dizilerdeki görünürlüğü değil... ...aynı zamanda toplumsal yapımızdaki e, durumu da çok iyi yansıtan bir rapor bu. E, i̇zlemekte fayda var. Bir de iki tane de dünyadan haberimiz var. Ee, Hindistan'da yapılan bir araştırma e, çocukların eğitim hakkıyla ilgili... Görünen o ki Hindistan'da özellikle e, azınlık etnik aile dahil olan çocuklar e, okula gitmiyorlar. Yüzde okula gitse bile mutlaka bir e, ayrı işte çalışıyorlar. E, bu yüzde sekizin içinden yüzde ona yakınıysa zaten işe bile şey, e, okula bile gitmiyor. Daha çok çalıştırıyorlar. Çocuk işçiliği Hindistan'da ciddi bir problem. Bu raporla beraber tekrardan ortaya konmuş. UNESCO bu konuda acil olarak adım atılması Gerektiğini söylüyor Bir başka haberimizde son olarak Mültecilerle ilgili e, Zero Draft e, Mültecilerin durumu hakkında Bir küresel sözleşme için ilk taslak yayınlandı Bu taslak üzerinden Birleşmiş Milletler'de e, Konuşmalar ve çalışmalar devam ediyor Yapılacak iş çok e, Yapılması gereken şey çok Adıla, Atılan adımlar ise sınırlı Ve maalesef yavaş atılıyorlar 94.9 Açık Radyo'da diğer da Damla Özler'le beraberdiniz. Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda alanında haberleri sizlere sunduk. Yine ara ara bu türden haberlere devam edeceğiz. Haftaya değil, öbür hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler. Tartışmalar, Haberler Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen